وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. <gülüyor> Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmeti üzerindeki hakları dersimize devam ediyoruz. Daha önceki dersimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında aşırıya gidenlerden bahsetmiştik. Bugün de kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında onunla alakalı olarak 3 kelimeyi, 3 İslami ıstılahı ele almaya çalışacağız. 3 ders halinde bunlar tevessül, şefaat ve yardım dileme. Şimdi bununla alakalı olarak e, bidat ehli, heva ehli, tevessül ile alakalı olarak ve şefaatle alakalı olarak ve yardım dilemeyle alakalı olarak bu üç ıslahı, İslami ıslahı e, tamamen Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muradı dışında ele almışlar ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zatından ve salih kimselerin ve nebilerin zatına tevessül etmişler. İşte onların yüzü hürmetine veya onların zatlarıyla tevessül etmişler. Allah'a yaklaşmaya çalışmışlar. Ve yine şefaat konusunda... Direkt Allah'tan istenilmesi gerektiği halde ne yapmışlar başkalarından şefaat istemişler ve hatta günümüzde dendiği gibi şefaat ya Allah sözünü söyleyerek de ne yapmışlardır maalesef şirke bulaşmışlardır. Halbuki Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de Allah katında Allah'ın izin vermediği kimseden başkası şefaat edemez. Evet Allah Azze ve Celle o gün Peygamber Efendimiz'e en büyük şefatı vermiş. Diğer peygamberlere diğer e, kimselere işte şehitler sıddıklar e, şefaat hakkı verilmiş ama onlar dilediği kimseye değil Allah'ın dilediği kimseye ne yapacaklardır? Şefaat edeceklerdir. Yine aynı şekilde yardım isteme de yalnız ve yalnız Allah'tan istenildiği halde bunlar gitmişler maalesef ölülerden e, ne yapmışlardır? Medet beklemişler, yardım beklemişlerdir. Şimdi kardeşlerim tevessül, şefaat ve yardım dileme dediğimiz gibi İslami ıstılahlardır, İslami kelimelerdir ve bunların hepsi ibadettir. Kur'an ve sünnet bunların ne manaya geldiğini açıkça belirtmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle ve sahabenin de ameliyle bu, kelimelerin, bu üç kelimelerin tevessül, şefaat ve yardım dilemenin ne manaya geldiği dinde ne yapılmıştır? Sınırlar içerisinde ele alınmış ve onların hem adetinde hem örfünde İslam'a göre ne yapılmışlardır? E, belirlenmiştir. Ama bugün bid'at ehlinin en çok oynadığı üç kelimedir kardeşlerim. Tevessül, şefaat ve yardım dileme. Her ne kadar İslam'la kelimeler birbirine aynı da olsa onlar ne yapmışlar? o içindeki manayı başka batıl şeylerle, muratlarla doldurmuşlardır. Yani mesela tevessül derken ne yapmışlardır? Kendi şefleriyle tevessül etmişler. Kendi şeklerinden onları vasıta edinmişler. ve yine şefaat konusunda, yardım dileme konusunda kendi diledikleri gibi o onun içerisini doldurmuşlardır mesela bugün bir tanesi kalkıp diyor ki başın dara düştüğü zaman işte Bağdat tarafına yönel ne işte orada Abdülkadir Geylani'nin kabri vardır ondan sonra oraya doğru birkaç adım at medet ya Abdülkadir Geylani de o sana gelir ne yapar yardım eder ne yapıyorlar insanlar Evet tevessül, şefaat, yardım dileme, İslami terimler ama bu bid'at ehli ne yapmışlardır? Bunun içini istedikleri gibi doldurmuşlar ve sonradan gelen insanların da bu ne yapmış? Hoşuna gitmiş. Şimdi sizler Müslümanlar şefaati hak edebilmesi için aslında belli ne vardır? Şartlar vardır. Şefaat hak edebilmek için veya vesileye sarılabilmek için e, insanların içtihat etmesi gerekir, çalışması gerekir. Ama insanlar o bidat ehli bunu o kadar kolaylaştırmışlar, ki şeytani düşüncelerle ne yap? Yardımı koşacağın zaman hemen medet ya Abdülkadir Geylani gelir sana ne yapar? Yardım eder. Halbuki Allah sana şah damarından daha yakın olduğu halde ne yapıyorlar? Allah'ı unutuyorlar. Ve insanlara da bu ne yapıyor ee, kolay geliyor ve bidat ehli de bunu bu şekilde ne yapmış şeytanca düşüncelerle fikirlerle bunları kullanıyorlar. O yüzden Müslümanların bu üç kelimeyi tevessül, şefaat ve yardım dileme kelimelerini çok iyi bilmeleri gerekir. Kur'an ve sünnetin buna yüklediği manayı çok iyi bilmeleri gerekir ki ne yapmasınlar şirk de buku bulmasınlar. Şimdi birinci ele alacağımız kelime tevesül kardeşlerim. Tevesül lugat manası yaklaşmak demek, takarrub yaklaşmak demek. <gülüyor> Vesile ise kendisine yaklaşılan şeydir. Tevesile de kendisi ile yaklaşılan şeydir. Şimdi dediğimiz gibi. Bunun çok iyi manalarının bilinmesi ve her hak sahibinin hakkına verilmesi gerekir. Kitap ve sünnetin buna yüklediği mana ve sahabe bu tevessül kelimesini nasıl anlamış çok iyi bilinmesi gerekir kardeşlerim. Ki inşallah misaller gelecek. Allah Azze ve Celle vesile kelimesini Kur'an'da iki yerde zikrediyor kardeşlerim. Birincisi Maide suresi 35. ayet-i kerimesinde Allah azze ve celle ya eyühen ladeena amanu Ey iman edenler Allah'tan gerektiği gibi korkun ve ona ulaşmak için vesileler edinin buyurur Allah Subhanahu ve Teala Maide 35'te. İkinci ayet-i kerime İsra 57'de buyuruyor ki Allah Subhanahu ve Teala oysa onların ilah olarak çağırdıklarından Allah'a en yakın olanı bile taat ile Rab'lerine daha yakın olmak için vesile ararlar ve onun rahmetini diler, azabından da korkarlar. Muhakkak ki Rabbinin azabı çok şiddetlidir. Demek ki Allah azze ve celle burada iman edenlere neyi buyuruyor? Allah'a yaklaşmak için vesileler edinin diyor Allah subhanuhu ve teala. Şimdi bu vesilenin ee, neler olduğunu, yani biz bir kul olarak Allah Azze ve Celle nasıl yaklaşabiliriz veya başka bir şekilde söyleyecek olursak Allah Azze ve Celle'nin rızasını nasıl kazanabiliriz? Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'da bize ona yaklaşmak için, kendisine yaklaşmak için vesile edinmemizi emrediyor. Peki nasıl vesile ediniriz Allah Azze ve Celle'nin e, rızasına e, yaklaşabilmek için? Şimdi burada farz olan ve müstahap olan vesile var. Farz olan müstahap farz olan e, şeye baktığımız zaman bütün Allah'ın farz kıldıklarıyla ne yapılır? Vesile edinilir ve Allah'a o şekilde yaklaşılmaya çalışılır. Müstahap olan da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şeriat olarak kıldıkları, emrettikleri ve ki bunun aslı da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın getirdiğine iman ile gerçekleşir. Şimdi sayı hadislerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da vesile kelimesini kullanıyor kardeşler. Mesela bir hadisinde benim için Allah'tan vesileyi isteyin diyor. Hadisi manasını açıklayacağım. Çünkü diyor bu vesile cennette bir derecedir ki bu sadece bir kul içindir. O kul da ben olmayı ümit ediyorum diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve e, kim benim için vesileyi isterse onun için şefaatim hak olur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Başka bir hadiste buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam her kim ezanı duyduğu zaman ezandan sonra Allahümme rabbe hâzihi dâveti tâmmâ ve salâtil kâime âti muhammedenil vesîlete vel fadîle ve bâthu meqâmen mehmûden ellezi ve attâ şeklinde ezan duasını okur ise kıyamet ona şefaatim hak olur diyor. Allah Resulü aleyhissalâtu vesselam Şimdi kardeşlerim birinci hadisteki vesile Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm'a özel. Başka hiç kimseye değil. Onun vesilesi demek ki cennette vesile diye bahsettiği cennette bir makamdır ki bu makama insanlar içerisinde sadece bir kişi layıktır. O da Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İkinciye baktığımız zaman da ne diyor? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam eğer ezan duasını okursanız, ki gelen hadiste her kim diyor müezzini dinler onun dediği gibi der ve sonra da bu duayı okursa onun için şefaat ne olur? Hak olur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki insan bu şefaati elde edebilmek için de ne yapacak? Bu vesile duasını okuyacak ki bunun adı da nedir? Vesile duasıdır kardeşler veya bizim bildiğimiz şeklini nedir? Ezam duasıdır ki başka bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam çünkü şefaat duadan bir çeşittir kardeşim bir, bir nevi nedir duadır çünkü Allah Resulü selam her kim bana bir salavat getirirse yani Allahümme salli ala Muhammed diye dua ederse Allah da ona ne yapar 10 kere salavat eder 10 kere e, ne yapar ona dua eder ki bunu Müslümanın unutmaması e, gerekir kardeşlerim. Peki sahabe, Allah onlardan razı olsun bu tevessül kelimesini nasıl anlamışlar? Nasıl Allah Azze ve Celle'ye tevessül etmişler? Nasıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan tevessülü nasıl öğrenmişler? Peki sahabeye baktığımız zaman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tevessül dediği zaman onun duası ve şefaatini istemişler kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan kendileri için dua etmesini ve kendileri için kıyamet günü şefaat istemesini söylemişlerdir. Ki bu nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına kastı, özeldi. Onun vefatından sonra, Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bu olay ne yapmıştır? Bitmiştir. Yani bizim şu anda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına e, mazhar olmamız nedir? mümkün değildir ki Allah Azze ve Celle sahabeyi seçmiş ve onlara böyle bir üstünlük böyle bir fazilet vermiş Allah Resulü Aleyhisselam'ın meclisinde oturma, onun duasını alma faziletine erişmişlerdir Allah onlardan razı olsun kardeşlerim tevessül kelimesi üç manada ele alınmıştır ki ümmet içerisinde bunun iki tanesi sahih olan doğru olan manadır bir tanesi ise da doğru olmayan manadır. Sahil olan, doğru olan manaya baktığımız zaman ki bunun aslı nedir? Ee, i̇mandır, İslam'dır ve e, dindir. O da nedir? Allah'a imanla, ona itaatle ve bütün farzları yerine getirerek ne yapmaktır? Allah'a yaklaşmaktır. Yani bir Müslümanın Allah'a iman ederek, Peygamber Aleyhisselam'a inan ederek, itaat ederek ve bütün farzları yerine getirerek Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmaya çalışmasıdır ki bunda herhangi bir ihtilaf yoktur ki bunun manası yani Allah'a vesileler arayının manası da budur. Yani Allah Azze ve Celle'ye ona itaat ederek yaklaşın ve Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a itaat ederek yaklaşın ki, Allah'a peygamber aleyhissalatu vesselam'a itaat nedir? Allah, Allah. azze ve celle'ye itaattir. Ya. Çünkü ne diyor? Men يُتَعِرْ رَسُولَ فَقَدْ اَتَعَى Kim peygamber aleyhissalatu vesselam'a itaat ederse kime itaat etmiştir? Allah azze ve celle'ye itaat etmiştir. İkincisi de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın duası ve şefaatiyle tevessüldür. Allah'a yaklaşmaya... Çalışmaktır ki dediğimiz gibi dediğimiz gibi bu sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında gerçekleşen bir şeydi ki Ömer İbnül Khattab radıyallahu anh'ın rivayette geldiği gibi bizler diyor Allah Resulü Vesselam saken yani hayattayken onunla vesile edinirdik. Ondan sonra da onun amcasıyla ne yaptık? Vesile edinirdik de Allah'tan yağmur dilerdik. Tabii ki kardeşlerim burada yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın duasıyla ne yapardık vesile edinirdik, tevessül edinirdik. Yani gelirdik Allah Resulü Sallama dua etmesini isterdik. O da ne yapardı? Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam da onlar için dua e, ederdi. Allah Resulü Sallam vefat ettikten sonra e, Müslümanlar ki Hz. Ömer Radıyallahu Anh zamanında bir kıtlık oluyor gidiyor. Allah'ı Hazreti Ömer radıyallahu anhu amcası Abbas radıyallahu anhu'yu getiriyor ve diyor ki bizim için dua et. Bakınız ne yapıyor? Orada Abbas radıyallahu anhu'nun zatıyla tevessül etmiyor. Ne yapıyor? Duasıyla tevessül ediyor. O da kaldırıyor ellerini ne yapıyor? Allah azze ve celle'ye yağmur yağdırması için e, dua ediyor. Demek ki orada zatı ile istenmiyor. E, ne yapıyor? Onun dua etmesi e, isteniyor. Ki burada bir kişinin zatıyla veya hani yüzü suyu hürmetine gibi e, kullanılan kelime hiçbir zaman ne sahabe zamanında ne de ondan sonra ne yapılmamıştır huku e, bulmamıştır. Bu konuda hiçbir sahih rivayet gelmemiştir kardeşlere eğer bu konuda bir hadis dikledilmişse o tamamen nedir? Ee, uydurma ve yalan bir e, sözdür kardeşlerim. Demek ki burada e, ortaya çıkıyor ki geçmiş ümmetler e, sahabe zamanında tevessül iki kısmı ayrılıyor ki birincisi şer'i olan İslam'ın emrettiği tevessül ki Kur'an ve sünnette sabittir. İkincisi de Kur'an ve sünnette gelmeyen ve bid'at olan e, tevessül. Şimdi e, şer'i olan İslam'ın emrettiği tevessüle baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'ye salih amellerle yaklaşmak veya Allah Azze ve Celle'ye itaat ederek yaklaşmak. İkincisi de bir e, salih kimselerden, hayatta olan salih kimselerden, Kendisi için dua etmesini isteyerek Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaya e, çalışmak. Birinci kısma baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin bize emrettiği vesiledir bu. Yani gıptığı ileyhin <gülüyor> vesile Allah'a yaklaşmak için vesileler edinin Allah'a yaklaşmanın en güzel yolu nedir? Ona itaat ederek, salih amel işleyerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini Yerine getirerek ne yapılır? Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaya çalışılır. O yüzden Allah'tan vesile isteyin. Ayetinin manası da budur. Yani İslam'ı yaşayarak insan ancak ne yapabilir? Allah Azze ve Celle'ye yaklaşabilir ve onun rızasına kavuşabilir inşallah. Ve yine insanın insanın Tevessül etme şekli işte duasına icabet etmek için ne yapar vesile edilir. Tıpkı mağaraya giren üç kimsenin hadisinde olduğu gibi. O kimseler daha önce yapmış oldukları salih amelleri dua ederek ya Rabbi böyle böyle diyerek ki hadisi zikredeceğiz inşallah Allah'a ne yapmaya çalıştılar vesile edilerek o içinde bulundukları kötü durumdan kurtulmak için salih amellerini vesile edindiler. Evet ve yine insanın Allah Azze ve Celle'nin sevabına cennetine kavuşmak için ne vardır? Vesile vardır ki bunlar da biraz önce dediğimiz gibi insanın hem dünya hem de ahiret saadetine ulaşabileceği salih amel işlemesinden başka bir şey değildir. Şimdi kardeşlerim insanın Allah Azze ve Celle'ye yaklaşması için yapacağı ibadetlerde baktığımız zaman birincisi Allah Azze ve Celle iman ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a her emrettiğine yerine getirerek Allah'a yaklaşmaya çalışmak. Birinci vesile neymiş? Allah'a iman, Peygamberine iman ve onun emrini yerine getirerek Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmaya çalışmak. Ki bununla alakalı Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, O kullarından bir topluluk vardır ki, onlar derler ki: Rabbena amanna faghfir lana. Ey Rabbimiz bizler iman ettik. Öyleyse bizleri bağışla. Warhamna ve ente hayrul rahimin. Bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın buyuruyor. Ve yine diyor ki: Rabbena inna sami'na munadiyen yunadi lil iman. Ey Rabbimiz Bizler iman için münadi eden, nida eden birini duyduk, iman edin diye ve Rabbimize iman ettik. Öyleyse ey Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışla, bizim kötülüklerimizi gider ve bizim canımızı iyilerle birlikte al diye ne yaparlar? Burada Allah Azze ve Celle vesilede bulunurlar. Ki önce bunlar ne yapıyor kardeşlerim? Allah'a iman ediyorlar. Rabbimiz biz bir münadi duyduk. Rabbinize iman edin ve biz iman ettik. Öyleyse ya Rabbi bizim günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi gider. Kötülüklerimizi affet ve bizi iyilerle birlikte bizim canımızı al diye ne yaparlar? Bakın Allah'a olan imanlarını Allah'a yaklaşmada vesile edinirler. Demek ki bir kulun ne yapması gerekir? ile Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmadaki en büyük sebebi nedir? Allah'a olan imanıdır. Ve yine Allah razı Tıpkı bir kimsenin Allahümme inni es'aluke bir bi'resulike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ente'e'lik eder. Ya Rabbi benim peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan imanımla senden istiyorum diye ne yapar? Allah azze ve celle'ye vesilede bulunur. Ve yine Allah azze ve Celle, Allah Resulü'nün selamı ittibasıyla ve itaatiyle ne yapar? Allah'a e, vesilede e, bulunur kardeşlerim. Evet. Ve yine e, salih ameller demek ki insanın Allah azze ve celle'nin sevabını kazanmada nedir? Birer vesiledir. Eğer biz Allah Azze ve Celle'ye yaptığımız salih amellerle, güzel amellerle vesilede bulunursak işte o zaman ne yapar? Allah Azze ve Celle bizim duamıza e, icabet eder ki Allah Azze ve Celle'nin vesile edilindeki ayetin manası dediğimiz gibi salih ameldir kardeşlerim. Salih amel olmazsa zaten insanın dinden nedir? Özellikle namaz gibi nedir? Dinden hiçbir nasibi yok kardeşlerim. Salih amel işlemediği halde Allah'tan vesile edenin misali şöyledir kardeşlerim. Hasta olan bir kimsenin işte hastanenin kapısına gidip oradan doktora hiç duymadığı halde medet ya doktor demesine benzer kardeşlerim. Eğer tedavi olmak istiyorsanız hastaneye gidersiniz doktora muayene olursunuz ve gerekiyorsa, ameliyatsa ameliyat başka bir şeyse ne yapar? O neşteri yer. Ondan sonra şifayı ne yaparsınız? Allah Azze ve Celle'den beklersiniz. Ama hiçbir amel etmeden, hiçbir vesileye sarılmadan salih amel gibi Allah'tan istemeniz de nedir? O şekilde abestir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizim için Hayır versin kardeşlerim. Demek ki salih amel bir insanın Allah'a vesile edinmedeki vesiledeki en büyük sebeplerden bir tanesidir. Kişinin salih amel işlemesi, tevhidi yaşaması ve nedir şirkten de dua şirkten de beri olması gerekmektedir. Demek ki dua edenin bir kimsenin bundan faydalanabilmesi için de ne olması? iman ehli olması gerekiyor. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın amcası Ebu Talib nedir? Allah Resulü Aleyhisselam'a o kadar yardım etmesine rağmen Allah Resulü Aleyhisselam'ın şefaatini elde etmiş ama ne yapamamış? Kendisini cehennemden kurtaramamıştı. İman etmediği için. Demek ki salih amelde ne yapıyor? iman gerektiriyor kardeşlerim ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da onun için Allah'ın izniyle şefaatte bulunmuş bulunacak ve onun diyor e, topuk e, ateşten bir e, ayakkabı giyecek ve onun etkisiyle de ne yapacaktır beyni fokurdayacaktır kaynayacaktır buyuruyor Allah Resulü e, Aleyhissalatu vesselam. Demek ki kullar ile Rableri arasındaki vesile nedir? İşte bu peygamberlere olan imanları ve onlara olan itaatleri bir kardeşler. Allah, Allah Azze ve Celle her kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, işte onlar Allah'ın nimet verdiği kimselerle beraberdir diyor Allah Azze ve Celle. Her kim Allah'a ve Rasul'e karşı gelirse, فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا Her kim Allah'a ve Resulüne de isyan ederse, o ikisinin emrinizine karşı gelirse, onun nar için içinde ebedi kalacakları ateş vardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Vesilenin ikincisi kardeşlerim tevessül, Allah Azze ve Celle'ye ibadetle ve itaatle ne yapmak? Allah Azze ve Celle'ye vesileler edinmek, Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaya e, çalışmaktır ki Allah'a yapılan ita ibadet ve Allah'a yapılan itaat Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği ve razı olduğu ibadettir. Tekin bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki Allah buyurdu ki her kim benim bir dostuma düşmanlık ederse muhakkak ki onun için harp ilan ederim diyor ve bir kulum benim en çok sevdiğim farzlarla bana yaklaşmaya yaklaşır diyor ve daha sonra nafilelerle nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam eder öyle ki ben onu severim diyor Allah Azze ve Celle ve onu sevdiği zaman onun işiten kulağı gören gözü yürüyen ayağı ve tutan eli olurum ve o benden sığınma benden bir şey istediği zaman onu ona veririm, benden sığınma istediği zaman da onu korurum, onu sığındırırım buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Demek ki İslam'da farzları, farz olan ibadetlerini yerine getirmek ve diğer nafilelerle de Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmaya çalışmak Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği amellerden bir tanesi. Zaten bir Müslümanın, bir müminin hayatındaki en yüce, yüce şey nedir? Allah Azze ve Celle'ye yaklaşabilmek, onu razı edebilmek değil midir? Ama Allah önce ne yapıyor? Farzları zikrediyor. Farzlarla bana yaklaşmaya çalışır. Bana yaklaşır ve nafile ibadetlerle, namaz olsun, oruç olsun, sadaka olsun, bana yaklaşmaya ne yapar? Daha fazla devam eder diyor. Allah Azze ve Celle bu gelen e, hadisi şerifte. Ki biliyorsunuz bir, e, üç mağara arkadaşının kıssası var ve bu konuda verilebilecek en güzel misallerden Allah'a yaptıkları ibadetlerle Allah'a vesile nasıl edilinir Allah Resulü en güzel misal veriyor. Ve Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Allah Resulü Selam buyuruyor ki sizden önceki ümmet ümmetler içerisinde üç tane arkadaş böyle yürürlerken bir anda diyor yağmura yakalandılar. Ve bir mağaraya sığındılar. Bir dağın içerisindeki bir mağaraya sığındılar. Bu esnada koca bir kaya geldi. Mağaranın ağzını kapattı diyor aleyhissalatu vesselam. Ve bunlar birbirine baktılar ve dediler ki bugün bizi buradan Allah'tan başka hiç kimse kurtaramaz. Öyleyse gelin. Daha önce sırf Allah rızası için yaptığınız amelleri zikredin de Allah bizi bu kurdu, içinde bulunduğumuz durumdan bizi kurtarsın. Onlardan birisi konuşmaya başlıyor. Diyor ki Allah'ım benim anne babam vardı yaşlı ve benim yanımda kalıyorlardı. Ben de küçük, e, koyun çobanıydım ve benim bir eşim bir de küçük çocuklarım vardı. Ve ben her gün koyunlarımı ahla e, girdirdiğim zaman onların sütünü sağar ve önce annemi babamı onunla doyurur sonra çocuklarımı o sütle doyururdum diyor. Yine bir gün bir ağaç beni oyaladı diyor. Odun keserken veya vesaire ve ta ki diyor akşam olunca eve gelebildim. Yine sütü sağdım eve geldim ki yaşlı anne ve babamın uyumuş olduklarını gördüm. Ve onlardan önce diyor küçük çocuklarımı doyurmaktan da Hoşuma gitmedi, hoşlanmadım. Çünkü sürekli yapa geldiği bir şey önce anne babasını doyuruyor o sütle daha sonra küçük çocuklarını bebek bebelerini doyuruyor. Ve çocukların diyor yanımda, ayağımın dibinde açlıktan ağlaşıyorlardı. Beliz onlara hiç süt vermedim. Ta ki sabah bu şekilde devam etti diyor. Sabaha kadar. Sabah olduğu zaman anne babamı yemeğini yedirdim. Sonra çocuklarımı doyurdum. Ya Rabbi eğer bunu sırf senin rızan için yapmışsam bu kayadan biraz arala da gökyüzünü görelim diyor. Ve Allah Azze ve Celle onun duasını kabul ediyor. Kaya, kaya ne yapıyor? Azıcık aralanıyor ve güneş, gökyüzünü görüyorlar. Ama tabii ki çıkacak kadar değil. İkincisi diyor ki Ya Rabbi benim bir amca kızım vardı ve ben onu bir erkeğin bir kadını sevdiğinden daha fazla çok seviyordum. Ve ona ne yaptım? zina etme teklifinde bulundum. O ta ki eğer bana yüz dinar verirsen bu fiilini, bu zinayı kabul ederim dedi diyor. Ben de gittim, çalıştım, yoruldum ve bu yüz dinarı toplayıp geldim ona verdim diyor. Tam zina edeceğim zaman dedi ki ey Allah'ın kulu Allah'tan kork dedi diyor ve ben Allah'ım senin korkundan dolayı bu zina fiilinden geri durdum diyor. Eğer bunu sırf senin rızan için yapmışsam bu amelimi kabul etmişsen bizi buradan kurtar diyor ve kayalık biraz daha açılıyor. Ama bir insanın geçeceği kadar değil. Üçüncüsü diyor ki ya Rabbi ben bir işçi tutmuştum ve bir miktar pirinç karşılığında rivayetler muhtelif. Burada bu şekilde geçiyor Bukhari'de ve o çalıştı. Daha sonra ben ona o miktarı verdiğimde istemedi ve arkasını dönüp çekip gitti. Daha sonra ben onu ektim, biçtim ve onunla inek satın aldım, sığır satın aldım ve o kadar çoğaldı ki, o kadar çoğaldı ki birçok sığırlar ve onun başında birçok çoban oldu diyor. Daha sonra o da adam geldi ki, ey Allah'ın kulu Allah'tan kork ve bana zulmetme, benim hakkımı ver dedi diyor. Ben de dedim ki işte bu gördüğün koskoca sığır şeyi, sürüsü. Ve onun başındaki işte onlarca çoban neyse bunlar senin dedi diyor. Adam dedi ki ey Allah'ın kulu Allah'tan kork bana ne alay mı ediyorsun? Hayır vallahi ben seninle alay etmedi dedim diyor. Ve adam o suyuda çobanları da aldı çekti gitti diyor. Ya Rabbi eğer bunu senin rızan için yapmışsan bizi buradan kurtar. Ve bu şekilde kaya açı aralanıyor. Ve üçü de ne yapıyor? O mağaradan güzel bir şekilde kurtuluyor. Demek ki kardeşlerim, insanın yaptığı hayırlı bir amel sırf Allah rızası için, hiçbir riyanın, hiçbir gösterişin girmediği Allah katında nedir? Kabul bir şeydir ve insanın başı hakikaten dara düştüğü zaman bu tür şeyleri Allah için yaptığı amelleri Allah'a vesile edinerek ne yapabilir? Allah'tan isteyebilir. Bu da en büyük delildir kardeşlerim. Ve yine Allah'a yaklaşmada en büyük vesilelerden, sebeplerden bir tanesi Allah'tan bağışlanma dilemek, estağfirullah demek, Allah'ı tesbih etmek ve Allah'a dua etmektir kardeşlerim. Ki bu bir kulun Rabbisine kavuşacağı en yüce şeylerden bir tanesidir Allah Azze ve Celle'yi tövbe-i bulunmak. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle, وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Allah Azze ve Celle müminlerin vasfını söylüyor. Onlar öyle kimselerdir ki bir kötülük yaptıkları zaman veya günah işleyerek kendi nefislerine zulmettikleri zaman ve karullahu feshtahferu Allahı anarlar ve Allah'tan günahlarını tövbe etmene bağışlamasını dilerler diyor. Demek ki nedir? Bir insan bir mümin eğer bir kötülük yaptıysa bir günah işlediyse Hemen ne yapacak? Rabbisine yönelecek Allah Azze ve Celle'ye ve günahından dolayı bağışlanma diyecek Ve diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ey insanlar Allah'a tövbe edin ben diyor günde yüz defa Allah, a, Allah Azze ve Celle'ye tövbe istiğfarda bulunuyorum diyor. Ve yine bir rivayette diyor ki hadiste muhakkak ediyor diyor benim de kalbim perdelenir ben diyor bir gün içerisinde Allah Azze ve Celle'ye yüz defa tövbe-i bulunurup bulunurum. Yani, estagfirullah derim diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki kardeşlerim, bir müminin ağzından düşürmeyeceği zikirlerden bir tanesi nedir? Estagfirullah ile ileyh, estagfirullah etubu Hakikaten deneyin kardeşlerim ki Allah Resulü yüz defa diyor. Nedir? İçinizin böyle açılacağınızı ve kalbinizin mutmain olacağınızı hemen fark edersiniz. Çünkü, kalbin cilası tövbedir, istiğfardır kardeşlerim. Yani içinde bulunduğumuz dünyanın stresi, o yaşam stresi, işte e, mücadele stresi, dışarıdaki insanlarla size öcü gibi yapakan insanların verdiği bir stres astagfirullah <gülüyor> işte kalbin cilası budur kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Ve dua Müminin silahıdır kardeşlerim. Ve bir müminin Allah'a yaklaşmadaki en büyük vesilesinden bir tanesi de duadır kardeşlerim. Ki dua muhul ibadet diyor Allah Resulü selam. Duanın özü, beyni nedir? İbadetin özü, beyn, e, beyni duadır. duadır kardeşlerim. Allah sizin duanız olmasa sizi ne yapsın ki diyor. Ve kâle rabbukumu duûni estecib lekum. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin ki Size icabet edeyim, duanızı yerine getireyim. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti. Bana dua etmekten, bana ibadet etmekten büyüklenenler var ya. Seydhulûne cehenneme dâhiri. Alçak olarak ne yapacak? Cehenneme girecekler diyor. Demek ki dua nedir? Müminlerin vasfıdır. Mümin ne yapar? Allah Azze ve Celle'ye dua eder. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَلِبٍ Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Eğer diyor kullarım beni senden soracak olurlarsa ben onlara çok yakınım. İşte yok Şam'a dönmeye, Bağdat'a dönmeye, bir iki adım atmaya gerek yok kardeşler Direkt ya Rab, ya Rab dediğiniz zaman size duanıza icabet edecek bir Allah var kardeşler yani size istediğiniz zaman size verebilecek güç ve kudrette olan bir Allah Azze ve Celle. Ama insanlar ne zaman ki Allah'tan uzaklaştılar, Allah Azze ve Celle'yi gerektiği gibi tazim etmediler, dinlerini yaşamadılar. Ne oldu? Kalplerine buzağı sevgisi verildi veya ölülerin sevgisi verildi, kabirlerin, taşların, putların, güneşin, ayın, yıldızın sevgisi içirildi kardeşlerim. Ama bir mümin Allah'ı kalbine yerleştirdi. Allah'ın sevgisini kalbine yerleştirdiği zaman o kalbe hiç kimse ne yapamaz, nüfuz edemez, zarar veremez. İstediğinde ne yapar? Allah'tan ister. Dua ettiğinde ne yapar? Allah'a dua eder. Yardım istediğinde yalnızca Allah'tan yardım diler. Allah azze ve celle bize hepimize e, hayır versin kardeşlerim ki yine Allah azze ve celle ve lillahil esmaul husna fedu'uhu en güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse onlarla ne yapın? Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Azze ve celle Ve yine Allah'ın yüce sıfatlarıyla ne yapın? Allah'tan istememizi emrediyor Allah Subhanahu ve Teala ve Kur'an'da Süleyman Aleyhisselam'ın duasını naklediyor Allah Subhanahu ve Teala. Diyor ki: "Ve edhini bi rahmetike fe ibadike salihin ya rabbibni rahmetinle" salih kullarının arasına girdir diyor Süleyman Aleyhisselam. Hepimiz bu daayı yapmamız gerekir. Ya Rabbi rahmetinle bizi salih kullarının ne yap? Arasına girdir. Allahu ve teala. Duanın bir çeşidi, vesilenin bir çeşidi de kardeşlerim Allah Azze ve Celle'ye yaşayan hayatta olan salih kimselerin duasıyla vesile edilmek. Hani biz bazen bir isteğin var mı dediğimizde ne diyoruz? dua et diyoruz Bu doğrudur, meşrudur. Neden? Çünkü salih kimselerle onlardan dua istemek vardır. Yani sizin salih gördüğünüz, takvalı gördüğünüz bir kimseden dua istemeniz dinde meşru olan bir şeydir. Tabi hayatta olan. Nedir? Bu da inşallah Allah Azze ve Celle katında makbul olan bir duadır. Ki Enes İbn-i Malik radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselam Cuma günü hutbe veriyordu diyor. Ve tam hutbenin karşısında kapıdan bir tane bedevi girdi ve dedi ki diyor... ...Ey Allah'ın Resulü işte susuz kaldık, ee, yağmur yok, hayvanlarımız telef oldu, bizi dua et diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın kardeşlerim ellerini açıyor... ...Allahum meskina, Allahum meskina... ...Ey Allah'ın bize yağmur ver... Ey Allah'ım bize yağmur ver. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki vallahi gökyüzünde ne bir bulut vardı ne de hiçbir şey yoktu. Yani yağmur yağdıracak bir alamet yoktu. Birdenbire bulutlar geldi ve yağmurlar yağmaya, yağmur yağmaya başladı diyor. Ve bu yağmur tam bir hafta devam etti. Yine Allah Rasulü selam ertesi cuma yine hutbe veriyordu ve yine aynı adam geldi. Ey Allah'ın Rasulü hayvanlarımız telef oldu. Allah'a dua et de Yağmuru dursun, durdursun dediler, diyor Allah Azze Ve Allah Resulü Aleyhisselam ellerini açtı. Allah'ım yağmuru etrafımıza, dağlara, taşlara, ormanlara, ağızlık yere götür diyerek ne yaptı? Tekrar dua etti. Bu da nedir? Bu da gösteriyor ki salih kimselerden dua istemek dilimizce caizdir. Ki Allah Resulü Aleyhisselam burada ne yapıyor? Allah'a dua ediyor. Ve yine... Ömer radıyallahu anhu'nun amcası e, Abbas radıyallahu anhu'dan istemesi de dua istemesi de aynı bu şekildedir kardeşlerim. Yani sahabe hiçbir zaman Allah Resulü yüzü suyu hürmetine veya onun zatıyla istemediği gibi onun vefatından sonra Ömer ibnül Hattab radıyallahu anhu da onun yani amcası Abbas'ın yüzü suyu hürmetine veya zatıyla istememiş direkt Allah'a dua etmesini istemiştir kardeşlerim. Bu da gösteriyor ki bizim salih gördüğümüz, tatlalı gördüğümüz bir kardeşimizden, bir hocamızdan, abimizden dua istemek nedir? Vardır, caizdir kardeşler. Şimdi bütün bunlar gösteriyor ki kardeşlerim, baktığımız zaman Selefi Salih tevessülü bu şekilde anlamışlar. Birincisi ne dedik? Allah Azze ve Celle'ye salih amellerle yaklaşmaya çalışmak ki bunların en başında... Allah ve Resulüne ve onların emrettiklerini yerine getirmekle mümkün. İkincisi Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederek ve itaat ederek vesile edinmeye çalışmak. Ve yine üçüncüsü de Allah Azze ve Celle'ye bolca istiğfar ederek, estagfirullah diyerek, tesbih ederek ve dua ederek vesile edinmek, yaklaşmaya çalışmak. Ve bir, üçüncüsü, dördüncüsü de ne yapmak? Allah Azze ve Celle'ye yaşayan, hayatta olan salih kimselerin duasıyla vesile edinmek, Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaya çalışmak. Şimdi bütün bu anlattıklarımız hak olan vesiledir kardeşlerim. Biz hakkı öğrendiğimiz zaman batıl zaten ne olacaktır? Kendi kendine ortaya çıkacaktır. Burada halkın anladığı işte yüzü suyu hürmetini, falancanın filancanın yüzü hürmetini demek ki nedir? dinimizde olan bir şey değil kardeşlerim. Ne Allah Azze ve Celle'nin verdiği mana, yüklediği mana buna ne de Resulü Aleyhisselam'ın yüklediği böyle bir mana nedir? Yoktur. Ne peygamber bunu emretmiş ne de sahabe hem Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatında hem de vefatından sonra böyle bir şey ne yapmamışlardır? E, yapmamışlardır. Bunun dışındaki bütün vesileler işte kabirdir, ölülerdir, şudur budur. Kesinlikle haram olan dinde olmayan ve bid'at olan vesilelerdir kardeşlerim. Bir kulun bir insanın Allah'a yaklaşabilecek en yüce şeyi yaptığı salih amelleridir. Allah Azze ve Celle bizleri salih amellerle Allah'a yaklaşan kullarından eylesin. Bolca istihbar eden ve duası kabul olan insanlardan eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da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 Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Allahumma amin. Subhaneke, Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente astaghfiruka wa atum ileyh. Ve ahiru da'vana enil hamdurillahi rabbil alem. <gülüyor>